95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz bölümde 2 Kasım tarihinde başlayacak Bozca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin ayrıntıları olacak Bu sene yedincisi gerçekleşmekte etkinliğin ve festivalin direktörü Petra Hauzer şu anda bizlerle birlikte yayında buluştuk kendisiyle. Petra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, sizi sesinizi duyduk, daha iyi olduk itiraf etmek gerekirse. Ve e, Bozca Doğu Ekolojik Belgesel e, Festivali varlığıyla bir kere daha moral katıyor. Ama bunun da ötesine geçmek, Bifed'in e, 7. yılındaki mesajını bir kere daha ifade edebilmek için yayında sizlerle bir araya gelmiş e, bulunuyoruz. Evet, henüz katalog yayınlanmadı ama bifed.org adresinde ayrıntılı bilgilerin bulunabileceğini de en başında sizlere sunmak isterim. Dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Ayrıntılı programı da web sitesinde bulacaksınız. Biz genel bir girizgah yapacağız. Bifed'in 2020 edisyonla gün yayınladığı metinde bir... Uluslararası'lık vurgusu olduğunu düşünüyorum Petra Hanım. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, bir ekolojik belgesel e, film festivali e, olarak e, nasıl bir temas e, tahayyindesiniz? E, Bifet neyi temsil ediyor tam olarak? Onu sorarak başlamak istiyorum. Biz 7 senedir ekolojik konuları e, dile getirmeye çalışıyoruz. Hem konular olarak hem de alanlar olarak çok geniş bir yelpaze çizmeye çalışıyoruz. Yani nükleerden tutun, işte işçi hakları kadar, e mültecilerden tutun, e su hakları, düşünebileceğiniz bütün konuları bizde bulabilirsiniz. Hak ihlalleri aslında bir ekolojik bir problem yaratıyor ya da belki bir ekolojik problemden yola çıkıyor. Öyle bir festival yelpazesi düşünün ve son senelerdeki aktivistlerin bütün dünyadaki çoğu deyim diyemiyorum ama ölüm kısmı diyelim. Böyle evet. Çok fazla ölümler ortaya çıkıyor. Yani hak aktivistlerin, çevre gazetecilerin vesaire vesaire. Bunları bu sene özellikle vurguluyoruz. Evet, daha ilk satırda Ethem Özgüven'le birlikte kaleme aldığınız metnin ilk satırda 2009 yılından bu yana en az 29 gazetecinin de sizin ifadenizde ki katılıyoruz biz ve çocuklarımız adına doğayı korudukları için öldürüldüğünü e, bahsederek buna, bu olguya işaret ederek başlıyorsunuz. Bu da e, oldukça önemli. Ekolojik mücadele tüm dünyaya yayılmış vaziyette ama dediğiniz gibi büyük bir baskı ve şiddetle de karşı karşıya. Peki bu senenin e, filmleri e, ne bu bahsettiğiniz e, olgunun etkisi nedir? Bu minvalde e, seçkide yer alan filmler var mı? Bunu sormak isterim. Bir Fedi 2022 evet. finalistinden de kısaca bahsedelim. Bu aktiv yani aktivistlerin yer aldığı filmlerin bayağı büyük bir sayımız var. E, mesela bir tanesi e, Çek e, Cumhuriyeti'deki e, Extinction Rebellion aktivistleri ilgili. E, o onlar e, mesela e, Climate grief dediklerine yani iklim yasa ya da tas tasa ilgili bir konu ele alıyorlar ve aslında çok daha ilerideyiz artık yani yaz yaz tutmak durumdayız ya da yaz yaşamak Öyle bir film var. Ondan sonra Yeşil Kan adlı bir film var. O da o üç tane çevre gazetecinin ölümünü takibeden öykülere anlatan bir film. Ee, ondan sonra Kuzey Ormanlar ilgili bir e, film var. Üç seneden fazla takip eden bir Alman bir yönetmenin filmi bu. Julia Lazarus. Bu. Evet. Burada e, premier yapacak. <gülüyor> evet. Julia Lazarus. Ondan sonra iki tane e, sağlık konu ilgili çok önemli filmlerimiz var. Bir tanesi e, Sıtma ve ilaç endüstriği üzerindeki bir e, düşünce bir antikolonyal bir film aslında diyebiliriz. Ee, bu büyük ilanç, ilaç indüstri ne kadar e, yerel hakları, yerel bilgi ve yerel e, üretime karşı bir, e, bir savaş açtılar. Ve bunu bir şekilde e, gözlerde diyorlar. Ne kadar yani biliyorsunuz sıtma şu evet. ana kadar en büyük öldürücü hastalık dünyada evet. her dakikada bir insan ölüyor Onun için evet. evet. endüstrinin onun karşı tutumu anlatan bir film var mesela evet, evet The Fever filmi onun da altında çizmiş Hı -hı. olduk böylelikle oldukça önemli yapımlardan birisi Dünya bir Sağlık isim. evet Dünya Sağlık Örgütü ilgili bir film var yani içindeki nasıl bir karmaşık bir dünya olduğunu onu anlatan yeni karma endüstrisi ilgili Başka ne var? Ee, bir de e, Almanya'daki Hambach Ormanı'ndaki direniş ilgili bir film var. Evet. Yani... Hı hı. Evet. Yanlış e, bilmiyorsam, yanlış görmüyorsam toplam 15 film bu sene gösteriyor değil mi Boz, e, Bozca'dan? Ekoloji Filmler Festivali'nde. E, 15 tane film finalde kalmış. 13 tane e, pan panorama film göstereceğiz. Böyle bir seçki yaptık. Hı hı. Bir de e, 10 tane ayrıca Türkiye panorama için e, yer alan hmm. filmler de seçtik. Toplam 43 e, <gülüyor> kadar. 43 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet de, <gülüyor> dedim yani. <gülüyor> evet, yon, <gülüyor> say, bu eve. say say say bilin geçmiyor diye. <gülüyor> Öyle gerçekten. Evet, aslında açık halde dinleyicileri Bife'de e, Bozca'da Ekolojik Filme, Uluslararası Ekolojik Filme Festivali'ne alar. Geçen yıllarda da yayında e, konu etmeye çalıştık, takip etmeye de çalıştık hatta e, yakından Bife'de. Onu da hatırlatmak isterim. Yani bu e, şey manasında da sormak istiyorum. Normal şartlarda hep geçen e, yıllarda da Bozca e, adayla kurduğu ilişkiye de vurgu yapmıştık aslında bakarsınız e, organizasyonunuzun. Hmm. Ee, bu sene ise tüm bu saydığınız filmlerin gösterimleri yanlış bilmiyorsam dijital ortamda gerçekleşecek değil mi? Evet, maalesef bu sene böyle bir yol seçmek zorundaydık. Biz festivalimiz, yani insanlar burada özel bir atmosfer içinde karşılamak istiyorduk. Burada konaklamak ve beraber olmak istiyorduk ama bu sene maalesef onayla bunu yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bu oldukça <gülüyor> zor bir iş olduğunu Tahmin ediyorum Diyebiliyoruz Online olarak da Festival Scope platform üzerinde göstereceğiz Filmleri Bir kısmı filmleri e, Bifet e, YouTube kanalından göstereceğiz Ayrıca e, Bir sürü soru cevap bölümleri Önceden kaydetip e, Bonus e, materyal olarak da koyuyoruz ki En az e, yönetmeni görsünler, e, bir fikir aslında evet. nasıl bir yönetmen o film arkasında olduğunu. Başka ne söyleyebilirim? E, bir sürü de e, panel yaratmaya çalıştık. E, beş tane hı. panel e, de sunacağız. Hı hı. E, bizim sosyal medya üzerinden özellikle bu. İki tane e, böyle e, bir tane panel. Anadolu'da kaybolan üzümler ve şarap kökü üzümleri bir panel olacak. Ümit Hamlacıbaş moderatörünü üstlendi. Bir tane panel Degrowth, küçülme ve sürdürülebilirliği üzerinde bakan açısından turizme ele alacak. Bu da Özlem, Özlem Teke moderatörlüğüne üstlendi. Bir tane de belediyelerin gıda politikası yani ulaşım, üretim ilgili ilişkiler ve politikalar ilgili bir panel olacak. Bu da Mustafa Deman'ı üstlendi. Bir tane de Türkiye'de çevre gazeteci olmak bir panel olacak. O da Serkan Ocak e, moderatörlüğü yapıyor, yine Açık Radyo'dan. Beşinci de e, Berin Demir e, üstleniyor ve o da e, Soma'daki iş cinayetlerle ilgili son durumları ve e, gelişmeleri ilgili bir panel olacak. Yani aslında e, çok güncel ve hayatiyet taşıyan, konuları yansıtmaya çalışan bir film festivali olduğunda Söylemeliyiz ya da bu gerçeğin altını çizmeniz diye de düşünüyorum. E, bu manada 15 filmin finale gösterildiğini çıktığından bahsetmiştik ve panoramalar. <Gülüyor> Şimdi ben en azından finale çıkan e, filmlerde çok yakın zamanda üretilmiş belgesellerin izleyiciyle buluştuğunu da görüyorum. Ama burada bu evet. filmlerin yeni e, olması esas kriter değil aslında e, festivaliniz için e, biraz Aslında seçkiyi oluştururken e, sahip olduğunuz hassasiyeti ve kriterleri de e, değerlendirsiniz genç yani biz e, 7 senedir cinsiyet toplumsal cinsiyet üzerinde çok hassasiyetimiz var yani e, bizde yüzde50'ye kadar bazı da fazla Hı -hı. kadın yönetmenlerimiz oluyor. Hı -hı. Ee, ayrıca e, gü e, küresel güneyi de Hı -hı. ön planla çıkartmaya çalışıyoruz. Ya da onların en az büyük bir yer vermeye çalışıyoruz. Ee, kendi öykülerini, kendi anlatsın istiyoruz. Ee, mesela da Kuzey ya da batıdan gelen filmlere, Çoğunluk ya kendi problemleri anlatıyorlar, kendi direnişleri, kendi sıkıntıları diyeyim. Ya da başka ülkeler üzerinde yarattıklarını, problemlere üzerinde olan filmler. Biz biraz kolonyal, yani antikolonyal <gülüyor> ya da postkolonyal evet. bir resmi çizmeye çalışıyoruz. Evet, bu da hakikate önemli şeydi. Yani hani sinema sektörünün dinamiklerinden de bir manada bağımsızlaşmış oluyorsunuz aslında. Bahsettiğiniz e, perspektiflerden bir e, ajanda koyduğunuz zaman bu da müfredin seçkisini e, özelleştiren yanlardan birisi. E, onu da galiba bulmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki e, panoramalar dediniz. Kısaca aslında onları da ayrıntılandırırsak iyi olur. Hem Türkiye'den hem Uluslararası e, e, çerçevede bir katılımda e, iki panorama olduğundan bahsettiniz. Buradan hmm. öne çıkarmakta mesela denizden değinmek istediğiniz birkaç üretim olur mu? Birkaç film olur mu acaba? Bir bakalım, ee, şey, Türkiye üzerinde bir konuşsak, tabii. jeotermal direnişi çok ön, plan, ön plana çıktı. Bir de tabii ki kazdağları durumu ilgili iki tane filmimiz olacak. Bir tanesi Altın hmm. madeni e karşı çıkan bir tanesi de o termik santrallerle ilgili. Ondan sonra kanal İstanbul ilgili bir filmimiz oluyor. Çin'de evet İstanbul'daki bostanlar ilgili bir tane film var. Roma bostanı ilgili. Bu da çok, çok yeni bir film. Ondan sonra bir tanesi İzmir'deki e, Suriyeli Suriyeli göçmenler ilgili bir film olacak. Sınırların ötesi İyelmişen'in filmi. E, ondan sonra Anadolu Meşiller ilgili bir film. Var bizde çeşit e, yeni çok. çeşit bölgelerden <gülüyor> çeşit konularla ilgili var ama yeni direnişler ve yeni aktivizm ile ilgili çok filmlerimiz var bu, bu bölümde son yıllarda tabii ki biliyorsunuz e, aktivist filmler bulmak ya da yani zor olmaya başladı e, Hı -hı. konular biraz değişti yani yapabilmek için ya da cesaret etti olan kişiler azaldı biraz haklı olarak. Mi? Nasıl evet. yorumluyorsunuz bunu? Nasıl yorumlarsınız? Mesela yıllardır, bunu şimdi nasıl anlatabilirim, yıllardır çok aktivist filmlerimiz vardı. Ama bir sürü film onlarda şeyden geldi, üniversitelerden, bu sene üniversitelerden böyle filmler çok az gördük bunu geldi. biz evet. öyle orta evet bunu bir gerçekten bir soru olarak da ortaya koymamız lazım evet önemli bir not olarak bunu da paylaşalım değerlendirmesinde belki e, birlikte yapma imkanı bu Rusya'da festival kapsamında da belki e, <gülüyor> belki bir gündüz bir evet, gündem olarak konulabilir hiç şüphesiz evet ben filmlerin nasıl ulaşabileceği konusuna geri dönmek istiyorum festival kopy e, aracılığıyla e, demiştiniz e, evet. nasıl bilet alınıyor rezervasyon mu yapılıyor? sormak istedim. Böyle bir durumumuz var. Bizim web sayfamızdan platforma ulaşılabilecek 30 Ekim'de açılacak o platform. Oradan Hı -hı. da bir, her, bütün bilgiler oradan alabilirsiniz. Her film için 250 koltuğumuz var. sanal koltuğumuz. Hı -hı. Onu da Hı -hı. şu anda herkes için bedava Sadece bir üyelik gerekir. Bu da hı hı. iki adımda yapılabilir. Ve her şey için açıklamalar olacak. Bizim web sayfamızda sosyal medyada ulaşılabilir. Oradan evet. nasıl seyredilebilecek her şeyi net yazacağız. Gayet net yazılacak. Peki bifed.org olduğunu da hatırlatalım. Evet. Web, web Ayrıca bifed.org uzantılı Facebook, Twitter ve Instagram kanalları da Gayet aktif bir biçimde evet. kullanılıyor. Buradan da ayrıntılı bilgilere evet. ulaşabilir. Evet. Filmler hakkında da şimdiden kimi açıklamalar evet. ve görsellerde evet. ben gördüm en azından. izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de buraya yönlendirelim. Evet, 2-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 7. Bozca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ni Petra Özer'le konuştuk. Festivalin direktörü açık da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Petra Hanım çok teşekkürler. zaman ayırdım. Ben size ben, çok teşekkür ederim. ediyorum. Size yer e, verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Yok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Takibinde olmaya çalışacağız. Ben Açık Dergi'de de 2 Kasım itibariyle düzenli olarak e, duyuları zaten dinleyicilere ulaştıracağım. Sizinle genel bir çerçevede konuşmuş olduk. Evet festival başlamak üzere haftaya diyebiliriz. Hatta yaklaşık bir hafta 10 gün içinde başlıyor. Herkese duyulur açık belgeden. Açık tercih.